Duha suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki ey resulüm